Evet, 22 Mayıs Cuma saat 10.30 Bismillahirrahmanirrahim Allah Zatının Hakkına ve hükmüne göre Her kemalde tecelli eyledi Bu cümlede iki nokta esas önemi haiz birisi Zatının öteki de hükmüne Zatının hükmüdür burada esas olan şey. Hakkı ise zatının gerekliliği demektir. Zatının gerekliliğine göre hükmetmek suretiyle, zatının gerekliliğine göre hükmederek her kemalde tecelli edildi. Burada her kemal sözü bir vasfı belirtmek babındadır. Hatta hakka bağlandığı zaman zaten kemalin dışında bir şey düşünülemeyeceği için, Her tecellisi bir kemal ifade eder. Yani zatının gereğine göre hükmederek tecellilerini isar etti manasına. Sonra mabuda yapılan sena yoluyla zatının övgüsünü duydu. Nasıl duymasın ki? Hamd eden. Hamd edilen ve de hamd kendisi. Dolayısıyla tecellinin ishar edicisi kendisi olması hasebiyle o tecellinin ne olduğunu kendisi bilir. Ve kendisi kendisini ancak idrak edebilir ki hamdın hakiki manası Allah'ın ancak kendini kendisinin bilebilmesi halinin adıdır. İşte Yüce Allah kayıtsız şartsız mutlak varlığın hakikatıdır. Mutlak varlığın hakikatidir ki mutlak varlık kendisidir yani. Hak ve Halk ismiyle yad edilen müsemmanın kimliği ondadır. Halk ve Hak isimleriyle kastedilen varlığın hüyyeti, özü kendisidir. Kendisinden hasıl olan nesneye Halk ve Hak isimlerini kendisi takmıştır halk kelimesinden burada kasıt, bizim umumi Türkçemizde kullandığımız manada topluluk, insan fertleri manasında değil, tecelliyat ilahide meydana gelen tüm birimlerin toplam adıdır halk. Yani mevcudatta ne kadar isimlendirilmiş varlıklar varsa bunların toplamının adı halktır. Ki Tecelliyat dahi neticede halk isminin kapsamı içinde müşahade edilir. İşte Allah bu zahir alemi Adem sureti üzerine sınırladı. Burada bu manada çıkar, bir de şu mana çıkar. İş buyucu Allah bu zahir alemi Adem sureti üzerine sınırladı. Birinci mana... Zahir aleminin yani şu zahir isminin mazarı olarak müşahede ettiğimiz alemin adem sureti üzerine yani yokluk esası üzerine sınırlandığını ifade eder. Yokluk sureti üzerine sınırlanmak ne demektir? Yokluk sureti üzerine sınırlanması demek zahir aleminin var hükmünü senin vermene sebep olan ölçülerin dışında bir bakış açısıyla eğer bakabilirsen o göz daha hasıl olursa Bütün bu zahirde görülen alemin yokluktan meydana gelmiş olduğunu ve asliyeti itibariyle yok olduğunu, verilen hükümler ve hüküm veren gözlerin kapasitesi itibarıyla var olduğunu müşahede edersin. Gene ikinci mana bu cümleden, bu zahir alemi Adem sureti üzerine sınırlandı. Hükmü ise Adem'in yapısı esasına göre bu zahir alemi meydana gelmiştir manası çıkar. Adem'in yapısı deyince, Adem'in yapısının e, birinci mertebede asliyeti ilahi isimlerle süslenmiş olması, ilahi isimlerden müteşekkil olmasıdır. Esma-ül Hüsna dediğimiz, ilahi isimlerin küllü Adem'in yapısını meydana getirmiştir. Dolayısıyla Adem sureti üzerinde sınırlanmış olması alemin, ilahi isimlerin tecelliyatından ibaret olan bir alem. Mahiyeti anlaşır, anlaşılır bu cümlede. Kainat kelimesinin sözünün ve lafzının manasıdır deniyor. Kainat kelimesinin sözünün ve lafzının manasıdır. Kainat kelimesiyle kastedilen şeyin hem özüdür hem varlığıdır. Çünkü... Özünün dışında varlığının ayrı bir şey olması imkan yok. Çünkü varlığının olabileceği ayrı bir nesne yoktur. Dolayısıyla gene ondandır. Her aydınlıkta onun cemal yüzünü nuruparlar, zatı için nasıl gerekirse. O şekilde bir cemal sahibidir. Her iyiyi ve güzeli kapsamını alan bir kemale sahiptir. İlk yaratılışta bir çekirdek, öz çekirdek olan cevherin de, Bu cevherlere sonradan ilişen arazların da hakiki yüzüne bir varlık olan zattır. İlk yaratılışta bir öz çekirdek olan cevherlerin de. Bu cevherlere sonradan ilişen arazların da hakiki yüzüne varlık olan zattır. Yani mevcudatın oluşmasına sebep olan ilk özün, Mevcudatın var olması olan ilk özün de hakiki yüzünde bu hak vardır. Daha sonra bu cevherin e, gelişmesi çekirdeğin bir nevi diyelim ki patlaması ve ondan meydana gelen değişik nesnelerin var olmasında dahi gene bu öz mevcuttur. Varlığın da yokluğun da kimliğini taşır. Varlığın Varlık kelimesiyle kastedilen mananın da, yokluk kelimesiyle kastedilen mananın hüviyetini o taşır. Yani varlık ve yokluk ondan meydana gelmiştir. Varlık kelimesiyle kastedilen mana ve yokluk yoktur, yokluktur. Aslı yokluktan gelmedir, yoktan gelmedir dediğimiz zaman bu yokun hüviyeti de gene o zata aittir. Ondan meydana gelmiştir. Sıfatları ile cümle güzellikleri şumulüne aldı. Zatı ile cümle kemalleri özünde topladı. Güzellikleri safa safa yanaklarında kendini gösterdi. Zatından gelen sesle kayyumiyet sıfatına istikamet çizdi. Zatından gelen sesle yani zatının verdiği hükümle kayyumiyet sıfatına istikamet çizdi. Kayyumiyet bütün varlığın tüm teşelliyatın Hakkın zatı ile kaim olması. Herhangi bir nesne yoktur ki mevcudatta, o nesnede zatı mevcut olmasın. Ve o zat ile o ismi alan birim varlık ayakta durur. Her bir birimin kıyamı, ayakta duruşu, varoluşu, kendisinde zatın mevcut olmasına ve zat ile ayakta durmasına bağlıdır. Ama o birim bundan daha fildir ve örtülüdür vesairedir. Durum ki yukarıda anlatıldığı gibi olduğu, sessizler konuşmaya başladı. O kendilerinin aynıdır. O vardır da kendileri farklılaşarak, değişerek ondan meydana gelmiştir değil. O kendilerinin aynıdır. İyilikler de, kötülükler de şehadet getirdi. Bu işe iyilikler de kötülükler de şahit oldu ki o kendilerinin süsüdür. Kendilerinin güzelliği, kemalatı vesairesi onunla beraberdir. Kendilerinde kötülük, çirkinlik vesaire görenler kendilerinde onu göremedikleri için bu isimleri takarlar. Zatının gizlenmesi hasebiyle ona kötülük, çirkinlik vesaire atfedilir. Fakat orada o nesnedeki zatı gören kişi... Kişilikten çıkar, gören olur. Gören de odur. O kendisinden gayrını görmez. Dolayısıyla çirkinlik, kötülük, güzellik, çirkinlik vesaire gibi sıfatlar kalkar. Zatı zatiyle kalır. Azametiyle ezellerin ve ebedilerin ferdiyetini, tekliğini aldı. O kadar ki tenzih edilmekten yana münezzehtir. Temsilden, teşbihden yana mukaddestir. Tenzih edilmekten yana mukaddes, münezzehtir. Çünkü Tenzih edilmesi için, hakkın herhangi bir şeyden tenzih edilmesi için, haktan ayrı bir nesne olması gerekir ki, o nesneden tenzih edilsin, öte deridensin. Dolayısıyla öyle bir şey olmadığına göre, tenzih edilecek bir durum yok demektir. Tenzih edilmesi gereken bir durum yok demektir. Teşbihten yana da mukaddestir. Teşbih falanca şey odur diyerek, teşbih edemezsin. Çünkü onunla kayıt altına alamazsın. O nesne, onun sadece bir tecelliyatıdır, bir yüzüdür, bir isharıdır, bir manasının ishardır. Dolayısıyla birliğinde sayıya gelmez, yani birlikle dahi kastedilemez, ekberdir. Büyüklüğüne had hudut çizilemez, azizdir. Çünkü büyüklükler e, maddeyle, cisimlerle bağlı olan bir şeydir madde ve cisimlerden ötedir. Dolayısıyla azizdir. Onun üzerine bir kemiyet ölçüsü vurulup ne kadar gibi bir sual olmaz. Bir şekil keyfiyetle düşünülüp nasıl denemez? Bir yer tahayyül edip nerede süzüde kullanılmaz? İlim o zatı ihata edemez. Çünkü ilim ondan meydana gelmiştir. Onun hükmüyle meydana gelmiştir. Göz onu idrak edemez. Basiret dahi onu idrak edemez. Çünkü basiret basar sıfatının zuhurudur. Bir sıfatın zatı ihata etmesi mümkün değildir. Hayatı hayat varlığının özüdür. Yani tüm mevcudatın, varlığın, hayatı, hareketi ondan kaynaklanır. Nefesidir. Nefsidir. Bütün bu varlığın muharrikidir. Ve bizatihi kendisidir. Zatı sıfatların ötesinde kaim olan varlığın aynıdır. Zatı sıfatların ötesinde kaim olan varlığın aynıdır. Sıfatsız olarak zatı tefekkür edebilirsen orada bulduğun varlığın ta kendisidir zatı ama bu da muhaldir. Bir varlığın ne zaman ne şekilde tahayyül ederseniz onu ancak sıfatlarıyla, ondaki manalarla onu meydan, düşünebilirsin, tahayyül edebilirsin, tefekkür edebilirsin. Sıfatsız olarak, manasız olarak onu düşündüğün zaman hiçbir şey düşünülemez orada. Dolayısıyla diyor ki Allah'ın zatını tefekkür etmeyin. Emri Nebevisi gelmiştir Efendimiz'den. Çünkü muhaldir. Ve muhal olanı sen e, mümkün hale sokmaya kalkarsan, ona vereceğin özellik senin tahayyülünden doğan bir özelliktir. Ona ait değildir. İşte bu yüzden yasaklanmıştır zatı tefekkür etmeyin diye. Yani sen zatı tefekkür edip de zatı bulabilirsin, zatı erişebilirsin gibi bir mana olduğu için aman ona ulaşma manasına değil. Çünkü hangi zatı ele alırsan al, ki hangi zat yoktur, tek bir zat vardır esasında, o zatı senin tefekkür anında daha bir kuvvetlerin faaliyete geçecektir. Ve mutlaka onda bir takım vasıflar meydana geçecektir ve o vasıflarla kendisini anlamaya çalışacaktır. Halbuki zatta bu sıfatları düşünmediğin anda hiçbir şey düşünemezsin. Düşünemeyeceğine göre sen düşündüm diyorsan kendi hayyülünden doğan bir takım manaları ona empoze etmiş olacaksın ki onlar da onun değil senin kendinde hasıl olan manalardır. Dolayısıyla Zat-ı İlahi'yi tefekkür muhaldir. Bu yüzdendir ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın zatını tefekkür etmeyin varlıklarını tezekkür edin demiştir. Onun eşyaya hayat verişi varlığa ilim kaynağı oluşudur. Bilgi merkezidir. Eşyaya Dediği zaman eşya, şeyler kelimesinin çoğuludur. Şeyler yerine eşya denir. Yani toplu bütün şeyler manasındadır eşya. Hayat verişi, eşyaya hayat verişi, eşyayı hayatta kılması, canlılık vermesi manası değil burada kastettiği şey. Hayat verişi varlığa ilim kaynağı oluşudur. O varlığın varoluşunda kendisinin olması ve o varlığın varoluşuyla yerine gelmesi gereken fonksiyonu kendisinin meydana getirmesi, ona hayat verilmesi anlamını taşır. Yoksa dışarıdan bir nesnenin bir nesneye su vermesi veya nefes vermesi gibi bir hayat vermesi şeyi mevcut değildir. Burada anlatılmak istenen. Onları bilmesi mevcudatı, varlığı yarattıklarını bilmesi her gizliyi ve aşikareyi görüp idrak mahallinde olmasıdır. Yani bu mevcudatı ve varlığı zat ilahinin bilmesi dışarıdan onların ne yaptığını görüyor, ne yaptığını seyrediyor, ne yaptığının haberleri kendisine geliyor da dolayısıyla onları Biliyor değil. O her bir nesnenin kendine göre bir idrakı vardır. Her bir birim belli bir hayatiyete sahiptir yukarıda konuştuğumuz gibi. Dolayısıyla her bir birimin belli bir canlılığı ve varlığı olması hasebiyle onun kendine asıl bir idrakı vardır. Ama insan olarak yani biz bu beşer olarak diğer birimlerdeki idrak gücünden bir haberiz. Ve onlarda idrak yok, sırf beşerde idrak var sanıyoruz. Halbuki şu masanın cüzlerinde dahi belli bir şuur ve idrak vardır. Ama bunu bizim şu andaki şu beşer kapasitemizin muttali olması mümkün değildir, muhaldir. İşte o cüzlerin kendine has bir idrakı var ya, o idrak hakkın zatıyla meydana gelen bir idraktır. Dolayısıyla o idrak mahallidir ki, kendisidir. Dolayısıyla onların her halini bilir. Onları görmesi onların kelamını baştan duymasıdır. Onları görmesi benim gözümle şu masaya bakışım gibi bir görme değildir. Onları görmesi onların kelamını yani onların varoluşuyla meydana getirecekleri nesneleri daha o nesne oluştuğu anda kendisinin bilmesidir. Ve onun duyması ise zatının bir iktizasıdır. Zatının bir gereğidir. Yani onu duyması zatının orada mevcut oluşunun tabi bir, bir sonucudur. Durum anlatıldığı gibi olunca onları belli bir nizama sokması, belli bir nizam içinde onların her birinin bulunması tabi bir gerektir. Onun iradesi açık ve parlak Kelamının merkezidir. Hakk'ın iradesi kendisinden sadır olan hükümlerin merkezinin kendisi olmasıdır. Kelamı ise kadir sıfatının menşeidir. Kadir sıfatının menşei kaynağıdır. Yani kelamı kelamının zahir olması demek kudret vasfının Zuhura çıkması demektir. Çünkü her e, iradenin zahir, kudret iradeye bağlıdır. İradenin zahire çıkması da onun verdiği hükme bağlıdır. Kelam burada hüküm manasına bir mana taşıyor. Onun bakası onun bakası bu çok önemli. Adem Adem'in bat, batın durumları ile varlığın zuhur hüviyetidir. Onun bakası yani e, ölçü dışı varlığın devamı Hakk'ın varlığının sonsuzluğu diyelim ki sonsuzlukla ileride ezel bahsinde göreceğiz kayıt altına girmez. De, bakası devamı bu varlığın yokluğu dolayısıyladır. Yani bu varlık aslı itibariyle yokluk yoktan var olmuştur ya Yoktan var olan bir şeyin yok olması anında dahi o vardır. İşte yoktan var olan varlığın, yoktan var olan varlığın batını, aslı, esası onun bakasıdır. Yoktan var olan varlığın yokluğunu, idrakı orada hakkın bakasını zahir kılar. Kişi ölmeden evvel ölme hakikatının kendinde tecellisi halinde kişi yok olmuştur. Yoktan var olan varlık yok olmuştur. Orada hak baki kalmıştır. Dolayısıyla onun bakası varlığın zuhur hüviyetidir. Varlık bu mevcudat, varlığın zahirdeki hükmü, oluşumu aslında onun hüviyetinin zuhura gelmesinden ibarettir. Ki onun bakası olur bu. Onun uluhiyeti mabudun izzeti ile abdin zilleti arasını birleştirmektir. Uluhiyeti mabudun izzeti ile abidin zilleti arasını birleştirmektir. Mabud kelimesine izzet verilir. Abid kelimesine ise zillet kastedilir. Fakat mabud ve abidin aynı şey olması ve varlığını zattan alması itibariyle kastedilen mana uluhiyet kelimesiyle kastedilir edilir. Uluhiyetin kapsamına girer. Bu uluhiyetin ne olduğunu ileriki bahiste geniş olarak göreceğiz. Onun için burada fazla üstünde durmuyorum. İhata edici sıfatı ile ferdiyet vasfını aldı. Ve bir oldu, tek oldu. Burada e, ferdiyetin manasını izah ediyor. Fert kelimesinin manasını. Fert Tek bir varlık manasındadır. Fakat bu teklik öyle bir tekliktir ki mevcudatın yani çokluğun olduğu yerdeki tekliktir bu. Burada kastedilen kasted. Ve çokluğun tümünün aslında tek bir şey olduğunu izah bağımında kullanılır. Yani şu gördüğün bütün bu mevcudat, idrakının içinde ve dışında kalan bütün bu mevcudat her ne kadar senin e, yapından ve oluşumundan gelen çokluk mefhubun içinde ayrı ayrı şeylerin bir arada bulunması şeklinde bir de Bulundurur ise de aslında ayrı ayrı şeylerin bir arada bulunması değil, tek bir varlığın var olması manasındadır. Şöyle izah edebilirim sana, gözüm var, burnum var, dudağım var, kaşım var, elim var, ayağım var. Bunları, bu isimlerle kastettiğim zaman ayrı ayrı varlıklar varmış gibi gözükür. Ama aslında sen tek bir varlıksın. Bu manada seni kastettiğim zaman, senin ferdiyetini tek bir varlık olarak burada bu ayrı çokluğa göre, bir arada bulunan çokluğa göre seni kastettiğimiz zaman ferdiyetinden söz etmiş olurum. Ferdi olarak seni görmüş olurum. Bu mevcudatı da ferdi olarak görebilmek ilahi zatın zuhurundaki mertemelerden bir tanesidir. Ferdiyet mertebesidir. Zatını bu da çok önemli. Zatını Azamet ve kibriya sıfatı ile örtüledi. Zatını azamet ve kibriya sıfatı ile örtüledi. Şimdi burada önemli olan evvela şu kelime var. Örtüledi. İkinci olarak azamet ve kibriya kelimeleri var. Üçüncü olarak da sıfatlık kelimesi var. Ve esas olan zat. Şimdi bunu başka bir şekilde okuyalım. Zatını örtüledi. Neyle? Azamet ve kibriya ile. Azamet ve kibriya nedir? Sıfattır. Vasıflarıdır. Yani zatın azamet ve kibriya vasıfları zatın örtüsüdür. Bu ört örtü daima bir şeyi örter. Örtüyü kaldırdığın zaman altında bir şey vardır. Allah'ın zatını örten şey de sıfatlarıdır. Sıfatları kaldırırsan, zatı bulman muhaldir. Çünkü bulunabilecek bir nesne değildir. Ancak azamet ve kibriya burada bilinmelidir ki, onun vasıflarından birer vasıftır ve zatının örtüsüdür. Ancak Allah'ın zatı için seçtikleri bu hicabı da geçer. Çünkü zata seçilendir. Zata seçilmiş olanın hicabı kalmaz. Çünkü zatında zatıyla kendisi mevcuttur. Evet, burayı da geçiyoruz. Dolayısıyla işte bu anlatığımız vasıflar dolayısıyla her harekette, hareket edenle hareket etmiş, her duranda kendisi durmuştur. Ama o durana kendisi dışarıdan girmiş de onu durdurtmuş veya hareket edene dışarıdan o ona girmiş de onu hareket ettirmiş manasında değil. Çünkü hulül söz konusu değildir. Yani bir şeyin bir şeyin nüfusu söz konusu değildir. Çünkü iki nesne yoktur. Zatına ait her makamda, halkın her çeşidinde istediği gibi zuhur eder. Zatına ait her makamda derken, Yani tüm makamlar kendi zatından hasıl olan makamlardır. Olması hasebiyle kendi zatı dilediği gibi hükmeder manasındadır. Hak ve halk olarak her manada sıfat aldı. Hak ve halk olarak her manada sıfat aldı. Yani hak ve halk isimleriyle kastedilen edilen nesneler onun sıfatlarıdır. Zıtların bütün çeşidini Zıtların bütün çeşidini Zatı ile cem etti. Yalnız e, burada ince bir nokta var o da şu. Zıtların her çeşidini derken ayrı ayrı Zıtlar mı mevcut? Zıt nedir? Burada bu önemli bir husus. E, zıt esas anlam itibariyle halk arasında şöyle kullanılır. Işığın zıddı karanlıktır. Fakat bunun gerçeğini ilersek varlık asıl esas itibariyle ışıktır. Karanlık, ışığın azalması sonucu tedirici azalması sonucu en zayıf olduğu noktadır. Yani karanlık da ışıktır aslında. Dolayısıyla karanlığın ışığa karşı başlı başına üstteki bir varlığı yoktur. Ancak ışığın şiddetinin belli bir bakış açısına göre azalmış halidir karanlık. Dolayısıyla zıtlar dediğimiz zaman bir nesnenin veya bir vasfın bir mananın en güçlü haliyle izafi olarak güçsüz halinin Adıdır zıt dediğimiz şey. Yoksa iki ayrı nesne müstakilen, iki ayrı nesne yoktur. Bunun ispatı nedir dersen, bunun ispatı şudur, bütün bu varlık Esma-i İlahi'nin mazharıdır. Esma-i İlahi'de ise zıtlar yoktur. Esma-i İlahi'de zıtlar yoktur. Daha doğrusu şöyle, e, mesela... Hadi isminin karşılığında var olan Mudil ismi, Hadi'nin zıddı değildir. Hadi isminin zuhur şiddetinin diyelim, başka türlü bir izah imkanı yok bunu, zuhur şiddetinin belli bir ölçüde azalması halinde aldığı isimdir Mudil. Yoksa bir hadi ismi var ve bir de mudî ismi var diyerek başlı başına iki müstakil yoktur. İleride cehlâl ve cemal bahsinde de bunu göreceğiz. Ve bütün sıfatları vahidiyet sıfatı ile şumulüne aldı. Bütün sıfatlar vahidiyet sıfatında cem olmuştur. Dolayısıyla vahidiyet mertebesinde bütün isimler bir hale gelir. Vahidiyet isminin kapsamını altına alır. Kesret, vahdette, vahidiyet mertebesinde kesret kalkar. Tek bir sıfat kalır, vahidiyet sıfatı. Onun ahadiyeti aynen kesretidir de. Kesret dediğimiz şey ahadiyetin ta kendisidir. Ama ahadiyet zahir olursa zaten kesret hükmü olmaz. Ahadiyeti müşahede eden kesret olmaz. Kesreti müşahede ettiğin zaman aslında aynen ahadiyeti görmektesindir. Ancak bundan gafil olduğun için ahadiyeti müşahede edemezsin, kesreti görüyorum dersin. Onun gizliliği birleşik izdivaçlar meyanında sayılır, hatta aynadır. İşte bu sözle deminki ahadiyet aynen kesretidir cümlesini. Açıklamak istiyor. Tenzihin ve teşbihin gene bizatihi kendisidir. Teşbih ve tenzih kendi hükümlerinden doğmuştur ve kendisidir. Azametini ilimler kavrayamaz. Celalinin özünü anlayışlar idrak edemez. Tenzih ve teşbih açıklasın. Tenzih ve teşbih tenzih sergisi Teşbih terkibinin ta kendisidir diyor. Yani tenzihi denilen şey tenzih demek onun herhangi bir şeyden münezzeh ondan öte olması halidir. Tenzih ile bunu kastederiz. O o nesneden ötedir manasına. Teşbih ise o nesnenin benzeridir, aynıdır. Hatta kendisidir manası çıkar. Aslında Senin o ondan ötedir dediğin şey gene onun onluğunun aynısıdır. Çünkü onun onluğunun aynısı olmazsa ayrı iki varlık çıkar. Ayrı iki varlık çıkması ise muhaldir. Dolayısıyla tenzihi teşviğinin ta kendisidir. İlim sahibi onu idraktan yana aczini itiraf etti. İlim sahibi İlmin kendisinde zahire çıktığı hüviyet kişilik, izafi kişilik manasındadır ki ilim nihayet bir sıfattır. Zatı idraksa ilme düşmez, ilim zatı idrak edemez. Çünkü ilim zaten hasilet itibariyle bir sıfattır. Dolayısıyla ilim sahiplerinin hakkın zatı hakkında itiraf edecekleri tek şey onu idrak etmekten biz acizizdir. Akıl ona ulaşması babında bağna boş döndü. Eli boş. Allah'ın eşyayı kuşatması onların zatı oluşudur. Allah'ın bir esmalı muhit. İhata eder. Bütün varlığı ihata etmesidir. Allah'ın bütün varlığı ihata etmesi dışarıdan kollarını açıp da onu sarması kucaklaması manasına değil, o eşyanın zatı olması hasabıyla bütün onların tümünü ihata etmiş durumdadır. Yani ihatadan kasıt, dışarıdan bir nesnenin bir şeyi kavraması, kapsamına alması manasına değil, o nesnelerin bizatihi özü olarak kendisinin mevcut olmasıdır. Dolayısıyla tüm varlığı ihata etmiş Bir. Ve öyle bir zat ki sıfatları onu kavramaktan yana güçsüzdür. Her bir sıfat belli bir manayı kendisinde bulundurur. O ise sayısız manaları kendisinde bulandırandır ki, bulundurandır ki... ...dolayısıyla sıfatların onu zatı ihat etmesi, idrak etmesi muhaldir. Evvelliği için bir evvellik düşünülemez... Ahiri için bir son düşünülemez. Ezeli bir kayyumdur, ebedi bir bakidir. Ezel kelimesiyle kastedilemeyecek, kullanılamayacak bir anlamda kendisi ayakta mevcuttur. Bakası ise belli bir son düşünülemeyecek ölçüde, belli bir son veya sonsuzluk verilemeyecek ölçüde vardır. Bunlar düşünülemez. Resulullah Efendimiz içinde yukarıda kastettiğim şehadetimi aynen tekrar ederim. Yani Allah için nasıl şehadet ediyorsam, Allah'ın zatı, sıfatları, fiilleri için nasıl şehadet ediyorsam, aynı şehadetimi Resulullah Efendimiz için de tekrarlar. Bunun fazla gitmiyorum, bunu sen artık kendi düşünceni de genişletebildiğin kadar kendin genişle Allah'ın salat ve selamı Resulullah Efendimiz Aleyhissalatu vesselam olsun. Şöyle ki o Adem oğlu fertleri arasında yani insanlar arasında Hakk'ın zatına davet edilen Hakk'ın zatına seçtiği zatı için var ettiği Ve dolayısıyla da zatına vasıl olan tek ferttir. Hakkın zatına vasıl olan tek ferttir. Burada tek ferttir sözünü daha evvel konuştuğumuz, okuduğumuz ferdiyet manasında anlamak gerekir. Allah'ın kuludur. Allah'ın kulu sözünün manası çok geniş. İstersen bunun üstünde bir nebze duralım. Durabildiğimiz kadar, kabiliyet ve istidadımız, anlayışımız kadar. Kul, hakkın hükümlü, Allah'ın hükümlerini yerine getirendir. Allah'ın hükümlerini yerine getirmesi demek Allah'ın hükümlerini yerine getirmesi demek. Uluhiyet mertebesinin gereği olarak ne icap ediyorsa onu yerine getirmek demektir. Uluhiyet mertebesi varlıktaki mevcudatta, mevcudattaki her bir mertebenin hakkını yerine getirmesini sağlayan kaynaktır kaynak mertebedir. Ve varlıktaki her bir varlık varlığını, ilmini, hayatiyetini, idrakını bütün özelliklerini uluhiyet mertebesinden almaktadır. Allah'ın kulu demek uluhiyet mertebesinin kulu demektir. Uluhiyet mertebesinin kulu ise varlıktaki, mevcudattaki bütün varlıkların ayrı ayrı hakkını verebilmek durumunda olan manasına gelir. Dolayısıyla Allah'ın kulluğu yanında Risaleti çok daha gerilerde olan bir mertebedir. Onun için de şaharette Eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu Şaharede derim ki Muhammed Allah'ın önce abdu sonra resulüdür geçer Yani Risalet mertebesinden yüksektir, abdiyet mertebesi. Ve abdiyet mertebesi en yüce mertebedir. Abdiyet mertebesinin üzerinde hiçbir mertebe yoktur. Ve bu mertebe, ve bu mertebe haseten sadece ve sadece Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ait olan bir mertebe. Varlıkta Allah'ın kulu olan tek varlık O'dur. Ondan gayrı hiçbir varlığın veya kişinin bu mertebede hakkı yeri düşünülemez. Allah'ın en çok keremine nail olan Allah'ın bir nebisidir, zatı için belli bir rıdadır, perdedir. Allah'ın zatının perdesidir. O. Zata giden yolda en son görülecek olan ancak Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Ondan ötesi ise muhaldir. Sonra o hakkın zatına parlak bir aynadır. Hakkın zatını onda görebilirsen gör Görebilirsen onu da görürsün ve ondan sonrasında görmene imkan yoktur. İsimlerin ve sıfatların son derecede tecellisine bir zuhur yeri olandır. Ceberut nurlarının geliş yeridir. Melekut sırlarına konaktır. Lahut hakikatlarının toplandığı merkezdir. ...nasut inceliklerinin kaynağıdır. Ceberut alemi... ...isim ve sıfatların... ...bulunduğu alemdir. İsim ve sıfatlar... ...mana olarak, toplu olarak... ...ceberut alemi diye kastedilir. Ki bu ceberut aleminin... ...geldiği yer... Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin özü, hakikati, varlığıdır. Melekut, ruhların ruhların ve nefislerin, izafi benliklerin kaynağı olan yer alemdir. Lahut, Hakk'ın alemidir. Hakkani alemidir. Nasut bildiğimiz insanın alemidir. Dolayısıyla Cebrail'in ruhu ile üfleyen Mikail'in sırrı ile ihsanlar yağdıran, Azrail'in kahrı ile yüzüp gezen İsrafil'in toplamasına yönelen odur. Sildreyi müntaha ya daha ötelere aklına gelebilen hiçbir şey. Sildreyi müntaha alemde hımm madde yapının son mertebesidir. Ama bu madde yapı derken bizim gördüğümüz kaba madde manasında alma, elektromanyetik yapının kaynaklandığı son nokta. Yani idrakla, idrakla madde aleminin sınır noktasıdır. Kesiştiği noktadır. Sıdre-i müntihadan idrak alemidir, şuur alemidir. Bütün bu mevcudatın özü ana cevher heyyülası odur. Heyyüla öz ana cevher. En küçük bir nesneyi meydana getiren en küçük ana cevher malasındadır. Ve efendimiz e olan Efendimiz'in bu manadaki anlayışına şehadet ettiğini ifade ettikten sonra Abdülkerim Cili Hazretleri gene şehadet ediyor. Kur'an Allah kelamıdır. Onun kapsamına giren manalarda haktır, yerli yerindedir. Onu ruhu emin olan Cebrail, Nebilerin ve Resullerin sonuncusu olan en büyük Resulün kalbine indirmiştir. Şehadet ederim ki Peygamberler haktır. Onlara gelen kitaplar doğrudur. Bunlara iman etmek kessin olarak vaciptir. Kabir, berza, azap olacaktır, haktır. Kıyamet de gelecektir, ona da şüphe yoktur. Ve Allah kabristandakileri diriltecektir. Kabirdekileri diriltecektir. Ve gene şehadet edelim ki cennet haktır. Cehennem haktır. Sırat haktır. Neşir gününün hesabı haktır. Ve tekrar şehadet ederim ki Allah hayırı da şerri de diler. Kırmak ve zorlamak onun eliyle olur. Hayır onun dileği, kudreti, rızası ve hükmüyle olur. Şer onun dileği, kudreti. Hükmü ile olur ama buna rızası yoktur. İyilik Allah'ın kuvveti ve hidayeti ile olur. Kötülük onun hükmü iledir. Kulun şumluluğu ve azgınlığı sebebiyle gelir. edep icabı şu manaya dikkat et. edep icabı. Bunu iyi anlamak lazım. Sana bir iyilik gelirse Allah'tandır. Bir kötülük isabet ederse nefsindendir. Vedeki hepsi Allah'tan. 4. surenin 79. ayetinin manasıdır bu. Ve bu ayete edep icabı dikkat etmek gerekir. Evet, besmeleyi çektik, Allah'a hamd ettik, Resulullah'a salat ve selam getirdik, şahadetle getirdik. Şimdi iyi dinle insanın kemal derecesine erip olgun bir kimse olması Allah'ı bilmesine bağlı olduğuna göre insanın fazileti cinsinin izinde onun ihata ettiği manadan Tazancı, kaderince olacağına göre, evet böyle olacağına göre, marifet duygularının elde edilmesi gerekir. Tahkik sonunda, sadece kulaktan dolma işitme ile değil, bizatihi o şeyi yerinde müşahede ederek, görerek, idrak ederek, elde edilebileceği kesin olan marifet duygularına gelince bu ilahi bir ilhama ve onun vereceği bir başarıya bağlıdır. Marifet duygularının elde edilmesi neticede ilahi bir ilhama ve onun vereceği başarıya bağlıdır. Fakat orası Bir başka bölgedir ki manasını şu Ayet-i derinliğinde bulur 29. Sure 68. Ayet Emniyet telkin eden saygıdeğer bir yerdir. İnsanlar onun çevresinden uzaklaştırılır. Neresi bu emniyet telkin eden yer? Marifet duygularının bulunduğu sahak. Peki bu marifet duygularının bulunduğu sahadan neyle uzaklaştırılır insanlar? Bir sürü engeller ve oyalayıcı şeylerle. Sonra oranın hali, yerleri, sahilleri bir sürü kaya ve kaydırmacalarla doludur. O bölgenin denizlerine gelince helak ve boğulmacalarla doludur. Ve oranın o marifet duygularının Bulunduğu sahaya giden yol, kıldan daha ince, kılıçtan daha keskindir. Durum böyle anlatıldığı gibi olunca, yolcunun böyle bir yolda yürüyebilmesi ama tam olarak dürüst bir şekilde imkansız gibidir. O zaman ister istemez sorulacak, pekala o halde bu yolda nasıl girilecek, nasıl yürünecek ve düşüneceksiniz değil mi? Nitekim ben de düşündüm düşündüm ve bir kitap yazdım. Öyle bir kitap ki hakikat güneşi gibi parlak. Açık, belli bir işleme tabi tutulan tam bir tetkik mahsulü. Artık bu okuyacağınız eserden beklenen odur ki yola çıkan kişi için onu en yüce refikine ulaştıran ola. Ama ince, nazik, düşünceli, kibar bir arkadaş gibi Emelim o ki bu kitap bu yolları talep edenler için şefkatli bir kardeş gibi olacak. Böyle olması da icap eder. Issız vahalarda kimsesiz kaldığı zaman onunla ünsiyet edebile. Geldiği çeşitli kademelerde, merhame, mertebelerde, çevresinde hiç kimseyi bulamadığı bir zamanda onun bu kitapla, bu kitapta izah edilen manalarla yakınlık kurarak onlardan yolu öğrenerek yolda kalmayıp yoluna devam ede. Onun irfan duygusu aşılayan aydınlığı ile sönük köşesinin bilinmeyen karanlıklarını aydınlatmaya bak. Bu kitabın verdiği irfan duygusuyla marifet sahasına giden yolda karanlıkları geçebilir. Evet. Ve bu kitabı yazdım. Açık bir keşif üzerine sağlam kaynaktan gelen haberlerle ve ona şu ismi verdim. El insanül kamil fi marifeti evahiri vel evail. Evveli ve ahiri bilmekte olan insanı kamil. Kitabın adı. Bu eseri yazarken ve yazdıktan sonra bazı haller geçirdim. Zaman zaman bırakayım dedim, yazmayayım dedim. Bu bir tahkik meselesidir. Herkes kendisi tahkikine ersin dedim. Çıkartmamaya karar verdim. Sonra bir gün oldu, işin ringi değişti, bir hayır oldu. Ve insan üzerine öyle bir zaman geçti ki o zaman da o anılan bir şey değildi. 76. surenin birinci ayeti. insan üzerine öyle bir zaman geçti ki, o zamanda o anılan bir şey değildi. Ayeti tecelli etti. Burada bu ayetin manasını anlarken en mühim şey şu, zaman mefhumu. Biliyoruz ki şu dünyanın dan uzaya çıktığımız zaman zaman mefhumu ortadan kalkıyor. Zaman, dünya ve güneşin Kendi yörgelerinde, dünyanın bunlar çevrelerinde dönmeleri lazım olan bir şey. Zaman hükmünün kalktığı zaman bu ayetin manası da başka türlü bir anlam taşır. Öyle bir zaman geçti ki, yani zaman hükmü kalktığı zaman, zaman hükmünün olmadığı bir yerde, bir belli bir mertebede insan diye bir şey dahi var değildi. Değildi derken, Değildi, O di, Eki, Geçmişte manası verir. Ancak, Geçmiş ve gelecek, Dediğimiz gibi, Bu zaman hükmü içinde olan bir şeydir. Zaman hükmü, Olmadığı yerde, Geçmiş ve gelecek diye bir şey yoktur. El anı öyledir. Ve sonra, Aldığım emirlerle, Vaatler uyulması icap eden çeşitlendi ve Bu sebeple, Baş üstüne deyip, Hakka tevekkül edip, Bu eseri yazmaya başladım. İşte ben onun ezeli olan kocaman kadehiyle içirmekteyim. Ama alim ismi kasesine dalıp çıkaraktan ama kimlere haliyle herkese değil iman ve teslim ehli olup bu şarabı içmeye ve sindirmeye güçlü olanlar. Bu kitap Her şeyden evvel iman ehline fayda sağlar. Bu iman hakiki manada imandır. Umumun, avamın anladığı manada bir iman değildir. Ve bu teslim, gerçekten bu kitabı yazanın durumunu anlayıp idrak edip ona tam bir teslimiyetle teslim olması halinde Bu kitap ona fayda verir. Aksi halde o iman ve o teslimiyet olmazsa bu kitaptan kimse içemez. Zira bu öyle bir şaraptır ki zülcelal vel ikram olandan gelir ve emilircesine içilir. Ve bu öyle şaraptır ki yoku da varı da serhoş içer kendinden geçirir. Kendinden geçirir yani kendi benliğinden geçirir. Hakkın sarhoşu olur o kişi. Şiirden bir iki mısra. Soyun bu vasıflardan latif bir şema ile bürün. Ama şumullü bil zamandaki ince kesmeceyi. Ve niceleri bağlandı kaldı süslü atkısında. Bağlar Allah'ın mülküdür. Emr gösterir en yüceyi şimdi geldik mukaddime bölümünden okuma tamamını mı okuyalım? belli yani belli. burada bir şeyi bahsedelim bizim bu bilgilerimizden bir şeyi inkar eden kimse onun aslını bilmekten yana mahrum kalır ve bu mahrumiyeti İnkarı devam ettiği sürece sürer. Daha da öteye geçemez. Ve bunun başka bir yolu da yoktur. Ve onun vuslatladığı bu inkarı sebebiyle ondan kesin olarak tamamen gider. Hem de daha ilk inkarı anında. O kadar ki bu kişi için iman ve teslim babında başka bir yolda artık kalmaz. Bir de şunu burada belirtelim hangi ilim olursa olsun onu ayet ve hadis teyit etmiyorsa o bir dalalettir. Belki de hiçbir şey değildir ve belki de böyle bir şey dahi yoktur. Ancak bu durum senin o manayı değerlendiren ayet ve hadisi bulamadığın için meydana gelmez. Yani sen herhangi bir nesneye böyle bir ayet ve hadis yoktur diye inkar edersin ama Herhangi bir ayetin sırrını erememen veya herhangi bir hadisi duymamış olman seni böyle bir hükme vermeye de sürükleyebilir. Öyleyse bu kitabı okuyup da herhangi bir yerini inkar ediyorsan etmeden evvel bütün hadisleri bildiğine, bütün ayetlerin bütün manalarını anlayabildiğine dair hüküm ver, ondan sonra bu kitabı inkar et. Ama sayıları hadis alimlerince sahih hadis olarak 300 bin olarak tespit edilen hadislerin tamamını ayetlerin tamamını ve bu ayetlerin zahir ve batın bütün manalarını biliyorsan ve bunu bildikten sonra bu kitabı reddedebilecek gücü kendinde buluyorsan o zaman et. Hemen her ilmin kendi özünde ayet ve hadisle teyit edilmiş olması bir gerçektir. Dira ilim, hakkın zatından ayet ve hadislerle zahire çıkmış olan şeydir. Dolayısıyla ilmin özünde ayet ve hadise dayanmaması diye bir şey düşünülemez. Ayet ve hadise dayanmayan bir şeyse, yani hakkın zatından gelen ilim değilse, o sadece bir vehimdir, bir koruntudur, bir vesvesedir. Ve ilim olarak hakkın zatından özünden gelen şeyi sen reddediyorsan bu senin ya ilminin olmamasındandır veyahut da senin istidadının azlığındandır. Ve sen istidadının azlığını, kabiliyetinin yetersizliğini anlayamadığın için sanırsın ki o ilmi konu ayet ve hadisi aykırıdır. Böyle bir halle karşılaşırsan baştan söyleyelim teslim bayrağını çek ve inkar yoluna sapma. Ta ki Allah senin elinden tutup o ilmi anlayış makamına seni çıkarıncaya kadar. Zira ilim bir ilahi varidattır, geliştir. Ve sence yapılan bir şey olmadı. İşte bunları böylece gördükten sonra yavaş yavaş İlerleyelim. Bu ilerlediğimiz sayfalarda şöyle bir şey dikkati çekiyor. Hidayet meselesi. Mesela hidayetle ilgili olarak şu iki ayet vardır. Birisi 28. sürenin 56. ayeti. Sen sevdiğini hidayete erdiremezsin. Lakin Allah dilediğini hidayete erdirir. Bununla beraber 43. sürenin 52. ayetinde de gerçekten sen doğru yola hidayet edersin ayeti vardır. Şimdi görüldü ki birisinde sen sevdiğini hidayet edemezsin dendi, ötekinde ise doğru yola hidayet edersin dendi. O halde hidayet iki şekilde anlatılıyor ve iki mana çıkıyor hidayetten. Bunun gibi bir başka meselede önce yarattı meselesi. Mesela hadis-i şeriflerde şu manalar görülür. Allah aklı önce yarattı. Allah kalemi önce yarattı. Ya Cadir, Allah önce peygamberinin nurunu yarattı. Burada üç şey ilk yaratılmış olarak bildiriliyor. Eğer sen burada bu önce yaratılan nesnelerin neler olduğunu ilmin yoksa, herhangi bir yerde şu önce yaratılmıştır dendiği zaman, sen de bunların bir tanesine vakıfsan hemen yaratılır. İtiraz edersin, inkar edersin. Dersin ki hayır sen yanlış biliyorsun. O önce yaratılmamıştır. Önce bu yaratılmıştır. Neye dayanar söylüyorsun? Kulaktan dolma bir bilgiye. Bu önce yaratılan şeyin ne olduğunu biliyor musun? Diğer önce yaratıldığı söylenen şeyin ne olduğunu biliyor musun? Bu ikisinin birbiriyle alakası, rabıtası nedir biliyor musun? Hayır. Sadece duydum ki böyle dendi. Bunun gibi hidayet meselesi de böyle. İşte öyleyse Bu mevzuları iyi bilmek lazım ki ondan sonra o mevzuya karşı fikir serdirilebilsin. Hidayet işin için işimize yarayan şu fikir vardı. Resulullah Efendimizin elinde olmadığı anlatılan hidayet ancak Allah'ın zatına olan hidayettir. Resulullah Efendimizin elinde olan hidayete gelince bu da kişiyi hakka ulaştıran yola olan hidayet kişiyi Hakk'a ulaştıran yola olan hidayet için Hidayet sen dilediğine hidayet verirsin denmiştir. Sen dilediğine hidayet veremezsin, ben dilediğime hidayet veririm ayetinde kasteden hidayet ise, Hakk'ın zatına olan hidayettir. Yukarıda anlatılan üç öncelikle alakalı olarak Allah önce nurumu yarattı, Allah önce aklı yarattı, Allah önce kalemi yarattı hadislerinde bahsedilen şey içinse bunlardan tek bir şey murad edilmiştir. Ancak nispet edildikleri makama göre ayrı ayrı sayılmıştır. Fakat kastedilen şey tek bir manadır. Dolayısıyla peygamberin nuru veya kalem veya akıl diye kastedilen şey aynı şeydir. Fakat konuşulan mevzu ve alakalı olduğu Nesne yönünden ya akıl diye kastedilmiştir, ya kalem diye, ya nur-u Muhammedi diye. İşte bunları bu mukaddime ile sana anlatıyorum ki, seni mahcupların perdelilerin, gerçeğe vakıfı olmayanların düştüğü vartadan kurtulasın. Daha ilk aşamada birtakım şeylerde takılıp kalıp, öze gitmekten mahrum kalmayasın diye. Ve demek istiyorum ki çok yüzler arasından sıyrılıp tek yüzü görebilesin. Çok birçok ayrı ayrı vecihler yüzler değil, çok kelimesini kaldırıp tek bir yüzü görebilesin. Ve böylece hak erleri, ricanullah derecesine çıkasın. Ancak bu anlatılanların içinde şayet anlamadığım bir şey olursa, Hiç itiraz etme, anladığın kadarını kabullen, kalanı da sonraya bırak. Ta ki gün gele, onlar da açıklana, gerçeği ortaya çıkışın. Geçmişle gelecek bağlantısı olmayan bir vakt içinde, hakkın huzurunda olduk. Geçmiş ve gelecekle bağlantısı olmayan bir vakt içinde dediği, buradaki vakt zaman manasına değil, Zaman malum güneşin dönüşü, dünyanın dönüşüyle verilen hükümler. Vakt ise halle alakalı olan bir şeydir. Yani e, idrakla daha ötesi keşif haliyle yaşanılan bir haldir. Yani zaman kaydıyla alakası yoktur. Hakk'ın huzurunda dediği zaman ki burada zaten Hakk'ın huzurunda olduk diyor ya. Hakk'ın huzurunda dediği zaman Hakk'ın önünde, önünde zaten zamanda yok. Yani, hakla beraber olduğum zaman manasına geliyor bu. Şarkın garip vasfını alan veli zatlarından biriyle beraber olmuş oluyor. Ee, burada garip kelimesiyle, vasfıyla vasıflanan zat halkın içinde yaşayan fakat hakla beraber olan demektir. Garip vatanından ayrı düşmüş kişiye söylenir, garip kişi. Veyahut da bulunduğu, yaşadığı çevresinden ayrı düşmüş. Bu kişi de her an hakla beraber olmasından dolayı halkın içinde garip hükmündedir. Garip kalmıştır, kendisinden tamamıyla ayrı bir yaşam içinde olanlardır. Bu zat, samediyet örtüsüyle örtünmüştü. Ahadiyet izarına sarılmıştı, celal perdesine bürünmüştü. Güzellik ve cemal tacını da giymişti. Zatın hükümlerini izah ediyor şimdi burada. Samediyet örtüsü. Samediyet Allah'ın isimlerinden bir isim. Samed isminden kaynaklanıyor. Yani Samed isminin manası onda zahire çıkmıştı. Zahir zahirdi. Samed ismi ...bütün mahlukatın ihtiyaçlarını karşılayan manasındadır. Mahlukatın bütün ihtiyaçlarını karşılamak... ...hakkın vasıflarından bir vasıftır. Bu da varlıktaki... ...varlıkların ihtiyacını karşılayan zatın... ...durumundaki kişidir. Yani bu kişide... ...hak bu ismiyle tecelli etmek durumunda ki burada kişi yok artık, samed var manasına. Ahadiyet izarına sarılmış, hakkı ahad ismi ile müşahede eden, daha ötesi varlık mevcudatı ahadiyet sınırları içinde gören manasınadır. Ahadiyetin daha fazla, burada şeyine girmiyorum, ahadiyetle bir bahis gelecek, orada bunu daha geniş göreceğiz. Celal perdesi ne bürünmesi, ilahi azametin onda zuhur etmesi. Güzellik ve cemal tacını giymesi, kendisinde ilahi azametle birlikte tüm inceliklerin, güzelliklerin, ruha hoş gelen hallerin kendisinde zuhur ettiğini işaret eder. Kemal diliyle selamlaştık o kadar da güzeldi ki. Kemal dili, bütün meselelerin inceliklerine, kemalatına vakıf olan bir kişinin karşısındakini gördüğü zaman karşısındakini de kendini görmesidir. Yani ben onu da kendimi gördüm, o ben de kendini gördü. Manasınadır burada Kemal diliyle selamlaşma. Selamına merhabasına karşılık verdiğim zaman onun mehtap safalı Bedrin'in üstünden örtüsü kayıp gitti. Onu bir örnek, bir numune gibi gördüm ve öyle müşahede ettim. Onun e, kendisine örtmek üzere kullandığı halleri kendisinden gitti ve çıplak olarak ortaya çıktı. Çıkınca öyle bir müşahede ettim ki ortada bir numune, bir örnek varlık olarak onu müşahede ettim. Ama kimin örneği? Hakkın örneği, hakkın misali. Ama hakkın misali yoktur. Bir varlıktı. Varlık olması bir varlıktı. Ama hükmiydi. Varlık adını alması hükmendi. Gerçekte bir varlık değildi. hükmi demek, ona bir hüküm verildiği için o hükmün gereği olan isimle veya vasıpla vasıplanan varlık demektir. Aslında öyle bir şey yoktur. Fakat hüküm ona verildiği için o hükmün gereği öyle kabul edilir. Hükmiydi ama Her şeyi özünde okunan bir kitap fihristi gibiydi. Her ne kadar hükmi bir varlık idiyse de o hükmîliğin ötesinde her şey onun özünde kendisinde mevcut olan varlıktı. Güçlü olarak bir farzdan yola girdik. Bir farz yoldan girdik işin içine. Yani e, farz ederek var kabul ederek meseleye girdik. Haliyle onunla. Zira başkası yoktu arada. Bu arada zimmet gitti, borç köleliği kalmadı, kalktı gitti. Emaneten ona verilmiş olan hüküm gitti. Emaneten verilmiş olan hüküm nedir? Halkiyet hükmü. Kalktı gitti. Emanet kalktı gitti. Borç köleliği kalmadı. Halkiyet hükmü kalktı deyince, borç köleliği de kalmadı, kalktı. Bu sefer onun itibar ibresini kendi ölçümde buldum ve onun durumunu kendim gibi aynen buldum ve inci Lezer gibi dizdim. Ve ilk anda benden ve ilk anda benden herhangi bir şeye muhtaç olma bağları çözülüp gitti. O halimi şu an mefhumunun inhis ingisar sopası ile yararlı hale getirdim. Ve benden e, herhangi bir şeye muhtaç olma bağları çekilip e, hakikatimi kendimle müşahede ettiğim anda an mefhumunun inkisar sopasıyla yararlı hale getirdim. O halimi. An mefhumu kalkıyor. Zaman mefhumu vesaire kalkıyor. Ve kalktığı anda da Kendimi bu hali tam yaşama uygun bir duruma sokmuş oluyorum. Böylece ayağın saltanatım tam oldu, tam ölçüsünü buldu. İşte o zaman arşın Rabb'ı bu evde oldu. Arşın üzerinde hükmünü icra eden mutlak varlık burada dile geldi. İktidar kürsüsünü kurdum, onu da itibar terazisine oturttum. İşte o zaman hak bu olunca, haktan gizli olan bir şey yok. Olduğumu, olacağımı halimi, gelecek zamanımı, her şeyi ibretle müşahede etmeye başladım. Ama başlayan kim? Orada mevcut olan varlık. Ve ondan da gizli olan bir şey yok. İşte benim yolum, halim, durumum, edebim. Bütün bunları bu şekillerle, bu ifadelerle ancak ifade edebilirim. Bunun daha ötesine gitmek kolay değil. Ve bu halimi hayli gizledim. Ne kadar gizleyebilirdim ki? Şimdi e, buraya kadar anlattığının neticesinde ortaya çıkan şu var. Bu karşılaştığı garip adına alan varlık kişi aslında kendisi kendi hakikati ve bu kendi hakikatini şurada ifade ediyor ya vakt içinde hakkın huzurunda olduk Yani kendinden, kendi peşeriyetinden sıyrılıp da hakka yöneldiği zaman şu vasıflarla kendini bulmuş oluyor. Ve bu halini bir hayli gizlemiş oluyor. Ama ne kadar gizleyebilirdim ki? En nihayet ağırlık zaferimi tetkikte, incelemede buldum. Onu tahkik ayarı ile perkittim, güçlendirdim, sağlam ayarlattım. Ellerimi boyadım, gözümü uyur uyanık bir hallede sürmeledim. Ve gözümü esastan tam olarak açtım, kilitleri kırdım. Ve zaman bana nerede diye hitap etti. Ben de arada şeklinde cevap verdim. Neredelik çünkü söz konusu değil. Hak ve halk hükümlerinin arasında olan bir şey. Ama herhangi bir hükümle hükümlenemeyecek kadar öte olan bir şey. Ve bunların her ikisini de ivata eden bir şey. İşte bu halden sonra aşağıdaki beyitlerden bazılarını dile getirdim. Hayal onu ta uzakta gördü gerçekten. Hayal, kişideki hayal gücü onu çok uzaklarda gördü gerçekten. Halbuki ise Sen olamazsın kurulan bir duvardan başka. Sen olamazsın kurulan bir duvardan başka. Hazinelerin var, o hazinedar olduğu sürece. O sende kendi hazinelerini, kendine ait olarak vasfettiği, vasıfları sende ihsan etmediği sürece, sen onun tüm vasıflarının var olduğu, sanki örülmüş bir duvar gibi varsındır. Nasıl duvar tuğladan, kumdan, kireçten, çimendodan vs. meydana gelirse, Senle de bu vasıflar toplu olarak gelmiştir. Meydana gelmiştir ama senin esas yönün duvarın örgüsü içinde gizlidir. Dolayısıyla bu duvar gözükür. Sen görünmezsin. Ben işte şu duvarım. O dahi onun için gizli hazinedir. Bilirim gördüğüme göre. Evet. Beytler devam ediyor. Ve bu arada bu Şu de bazı başka şeyleri İshar ediyor Sarhoşlarda tadıp şarap Bir hoş surete büründü Sarhoşlarla ayağın oldu Göründü perdelerinde Sarhoşlarda tadıp şarap Sarhoşlar hakkım varlığını müşahede hali içinde halkım varlığını kale almayarak Halkın davranışları uymayan, davranışları ortaya koyan kişilerdir. Bunların tattığı şarap, bunları sarhoş hale getirmiştir. Tattığı şarap, hakkın vahdetidir. Vahdet halini yaşadığı anda sarhoş hükmüne girer. Sarhoşlarda tadıp şarap bir hoş surete büründü Hoş bir yaşantıya geçti. Ve sarhoşlarla ayağın oldu. Vahdet-i serhoşlarda hoşlarda zahire çıkması, vahdetin ayan olması, aşikare çıkmasıdır. Vahdetin aşikare çıkmasıyla serhoşlarda, vahdet-i ilahî kişilerde göründü perdelerinden. Böylece o perdelerinin ötesinden kendini zahire çıkartmış oldu. Onun böyle ta